Yüzelerde karı parağı duyanlar. karı çalak tutan doktorlar, <gülüyor> ırkçı sağlıkçılar, <gülüyor> robot psikiyatrları, tam ekran zevaneleri, <gülüyor> iletişim iblisleri <gülüyor> reklam sektörü marjistler <gülüyor> Tam ...mühendisleri. Milak için hastalık... ...dürekli bir gün ihtiyaç... ...artesi konu. Silah için savaş... ...parmak için... Şizofroni için sanal Aşı için pandemi... ...ve olimeler tüketip toplumu için birey. Cehalet için magazin... Ve yeni emperyalizm için devrim tasarlayanlar. Petrol için kan, elmas için kan, silah için kan, tohum için kan. İçin, için, için. İsramızı saldık. Tekrar merhabalar açık radyodasınız. Açık dergi devam ediyor. Gerçeklik teorisi konuşmak üzere buluşmuş vaziyetteyiz. Hafta başında Gerçeklik terörü forumu olacak dedik bu arada kalabalık <gülüyor> olacağını düşünerek. Evet Emre Zeytinoğlu, Murat Germen ve Rafet Arslan bizlerle beraber Alper'i de duyurmuştuk. Alper deyinceyi geçmiş olsun diyoruz ona buradan ufak rahatsızlığından ötürü. Gerçeklik terörü 4 Mayıs'ta açılacak. Üç farklı mekanda gerçekleşiyor. Evet yıkım, ubik ve gerçeklik terörü diye bir kronoloji koymakta da bir sakınca yok esasında. Ee, şöyle bırakmıştık yanlış hatırlamıyorsam Rafet şey için Ubik sergisi için konuşurken sanatla hay hayatın bağını tekrar kurmaktan bahsetmiştik. Ee, gerçeklik teröründen kısaca e, bahsederken o sırada hı hı. esas vurgu Ubik'teydi. Evet epek kalabalık bir sergi olacak ama gerçeklik terörü ile başlayalım istiyorum. Baştan bir kere başlıktan provokatif gibi e, gözüküyor sergi. Gerçeklik ve terör. Sanki terör aslında gerçekliğin bir tür hani saptırılması ya da manipüle edilmesiymiş gibi gözükürken burada yan yana geliyor. Böyle başlayabiliriz diye düşündüm. Yani, yani e, gerçeklik terörü bizim için e, en azından bu serginin kuruluşunda yer alan e, bir avuç insan için birkaç seneden beri tartıştığımız ve kendi içimizde artık kavramsallaştırdığımız bir kavramlı bir cümleydi. şeydi işte 20 21 yüzyılın başıyla birlikte işte gelişen farklı durumlara, ee, yeni bir at koyma belki ihtiyacı ile ilgili çıkmış bir şeydi. Çünkü işte yabancılaştırma diyorduk, işte metafetişizmi diyorduk, gösteri diyorduk, işte tüketim toplumu diyorduk, evet. ee, medya denetimi diyorduk. Bir sürü kavram vardı ama yeni gelişen şeyler vardı. Ki ben bunun şeyden itibaren kendi adıma başlatıyorum. Doğu Biloğunun çöküşü. işte o heykellerin yere indirişiyle başlayan hı hı. E, Bosna Savaşı'yla alevlenen işte Irak işgali Ebu Gureyp cezaevi e, e, Guantanamo cezaevinde e, yaşanan oradan dünyaya sızan kareler ve tarihin en büyük e, sınav filmi olarak 11 Eylül olayı. Evet. E, bu hı. olayların hepsinin e, Ceyran İlişi ardından e, yeni bir şekilde tüketildiğini ama bu tüketimin sadece işte bildiğimiz imgenin ya da kavramın pornografikleştirilmesi ötesinde Hı. benim sınav film mantığını yakın bulduğum gelişmeler yaşandı. Yani işte zalim zulmünü yapar. Fotoğrafçı bu kareyi yakalarsa ölümsüzleştirir ve işte bununla ilgili insan dediğimiz türün işte Evrensel haftasında etik bir soru işareti yaratılabilir ya da işte bu kare birilerinin korkup tahakküme daha böyle elverişli hale getirileceği bir şey gibi de alınabilirdi. Evet. Buradaki fark şu, burada suç işleyen insanlar mesela bu fotoğrafları kendileri çektiler ve anında internete yaydılar. Mesela Ebu Gureyp'te, Guantanamo'da vesaire birçok olaydı ki öncesinde Bosna Savaşı'nda. Evet. Burada e, Daha önce kullandığımız Tanımların e, yerine Eklemek gerektiğini düşündüğümüz Bir terim oldu yani gerçeklik Artık e, öyle bir e, Bizi rahatsız eden Kelimelerle ifade etmekte Zorlaşan bir hale gelmişti ki hı hı. E, Terör kelimesini Belki de biraz da Bodrillarda göndermeyle e, Yan yana Getirdik Evet bir yandan da esasında her, şey, her şeyin ne bileyim uçuşkan bir hale girmesinin de çok ilgisi var diye düşünüyorum. Yani ya da nasıl söyleyeyim, veriler de epey çoğaldı hayatta. Yani afekler de özellikle, hani, şimdi sosyal medya diyeceğim en çok kullanılan laf bu ama... Ya, ...bir yandan mesela Kaddafi'nin öldürülüş sahnesini hatırlıyorum. Çekilir miydi acaba o kadar hızlı yayı, yayılmayacak olsaydı? Bu, bu da ayrı bir mesele. hani Bir yandan da sanki kendini dayatan... ...da bir şeymiş gibi geliyor. Yani sınav diyorsun evet... ...çekenin böyle bir niyeti de var ama... ...bir yandan şey de çok merak ediyorum. Yani bütün bu hıza karşı... ...periferi kolektifin de ciddi bir hızı var. Üret, üretmenin hızı var. O şey hani... ...geçende açılacak serginle ilgili de... ...üretmenin şehvetinden de bahsetmişsin mesela... ...bir yerde hani nedir? Bu hızdan nasıl kendinizi geri çekersiniz? Onu çok merak ediyorum. Daha fazla derinleşmeden önce. Valla e, her zaman hızlı olacağız diye bir şey yok ama şu var. E, yani e, Ubik biraz daha minor bir projeydi. Belki onu daha ayrıca tartışmak gerekebilir ama yıkım 2011 ve üzerine gerçeklik terörü sergilerin zaten başında belli iddialar var. Yani evet. bu sergiler bir işte siyaseten doğruculuk diye bize konan her şeyin aynılaştırıldığı çoğunluğa pas atan ama çokluğu içe sayan yaklaşımlardı. Evet. Bu manada gerek politik politik doğruculuk dediğimiz kavrama aynı zamanda bunun yanında da işte sanat piyasasına sansüre medyanın işlediği role buradan da işte çok direkt olmasa da alt metinlerle dolaylı olarak e, politikaya da giren sergiler evet 3 ee, fanzini çıkardınız bu arada onu söylemek lazım Sibel Gnosis'in 3. sayısı yakın zamanda yayınlandı ve aslında açılış e, metninin de Emre Zeytinoğlu metni olduğunu söyleyebiliriz Ekmeğin Felsefesi ismini taşıyor Anday'ın e, şiirinden esasında ilhamla mı demek lazım onu, onu bilemiyorum ee, orada yıkılan defne ormanlarından bahsediyoruz. Defne ormanlarının altında kalan bir e, coğrafyadan, daha doğrusu bir gerçeklikten bahsediyoruz. Tek gerçeklik bu mu diye de soruyorsunuz bir yandan. Ee, belki Metin'den hareket, e, baş, başlayarak konuşmaya dahil olmanızı istesem. Defne ormanını e, tam olarak anlayın. Defne ormanını siz ne olarak görüyorsunuz? Şimdi tabii o sergi için... ...yazılmış bir şey bu... ...yani... ...yıkım, sergisi, yıkım için. sergisi için yazılmış bir şey... ...ne kadar oldu... ...onun da üzerinden bir hayli geçti ee, galiba... Bir, ...bir sene... ...bir yıl... ...bir sene, sene evet. geçti... Ee, ...şimdi aslında... ...sadece... E, ...o sergiyi düşünürken... E, ...birdenbire bana ilham veren bir e, şiirdi ama... ...daha önceden de... E, ...hep aklımda tuttuğum bir şeydir o... E, Biraz önce Rafet'in de anlattığı şeylerle Çok bağlantılı aslında Yani Bazı gerçeklikler var Ve o gerçeklikler Uygulanırken ister istemez başka şeyleri içine almaya başlıyor Yani istenilen ya da istenilmeyen bir sürü şey O gerçekliğin içinde yer almaya başlıyor Defne ormanı iyi bir şeydir değil mi yani işte doğadır İnsan, insanlıkla ya da insanlarla ya da bütün insanlık kavramıyla yakın bir şeydir fakat bir müddet sonra defne ormanı gerçekten çok yıkıcı örtücü son derece gözleri bağlayan bir hale dönüşebilir ama bunun da bir nedeni vardır. İşte bu gerçekliklerin iç içe geçmesi. Yani hangi şey diğer şeyle bağlantılıdır ya da değildir? Ekmeğin felsefesi ya da felsefenin ekmeği. Bunu kim yer? Ee, felsefe mi ee, ekmeği yer yoksa ekmeğin felsefesizliği mi felsefeyi yer filan falan. Bunların hiçbiri birer kelime oyunu değildir ya da işte e, laf oyunları değildir. Bunlar biraz deşirmeye başlandığı zaman... Neyin ne olduğunu biz bir türlü anlayamayız. Şimdi e, bu e, şeyden konuşacak olursak yani bir parça yani buna değinecek olursam bu sergiye mesela e, yine Rafet'in söylediği şeylerden yola çıkarak şunlar aklıma geliyor. Bir takım fotoğraflar var. Gerçi Murat'la Rafet'le de biz bu konuya yayından önce de bir parça girdik. Ne konuşacağız filan derken. ya Bir takım fotoğraflar görüyoruz. Hı hı. Ya da Rafet'in söylediği gibi filmlerle karşı karşıyayız. Ya da anında çekimlerle karşı karşıyayız. İşte apartmanlara giren uçaklar filan. Evet. Şimdi bu görüntüler çok daha önce bizim karşımıza çıkmış olsaydı yani 30 sene önce 40 sene önce bunlar bizim karşımıza çıkmış olsaydı biz soru sorardık. Bunu bize niye gösteriyorlar diye. Ya da bunu çekip de buraya aktaran bize bizim gözümüze sokan bu görüntüleri gözümüze sokan adamın amacı ne diye sokar, e, sorardık. Şimdi o gözümüze giren görüntüler için böyle şeyler sormamaya başladık sormuyoruz yani çünkü buna gerek yok biraz önce defne ormanından verdiğim örnek gibi neyin gerçek olduğunu neyle ilişkili olduğunu bilemediğimiz için bu adamın da niyetini bilemiyoruz. Ve bu fotoğraflar ya da bu görüntüler bize yavaş yavaş tarafsızlık sunmaya başlıyor. Hı. Ya bir iktidarsızlık ya da iktidarsızlık derken yani iktidardan sanki kendisini çekmiş, hı. arınmış ve işte bize bir şey lütfeder gibi aslında. En pozelerden vazgeçmiş bir şey sunuyor. göstermekle tarafsız bir şey ortaya koyuyor. Hegemonyasının olmadığını söylüyor. Gerçekten de yok. Çünkü neden olduğu belli değil bunların. İyiye hı. mi yönelik, kötüye mi yönelik? Hepsi eşit. Hepsi eşit ya da yok. Böyle bir mefhum yok yani. Hı. Dolayısıyla bu görüntüler kendi başına birer görüntü olmaya başlıyor. Kendi gerçekliği içinde bir şey bunlar yani. Hı hı. Ya, kimisi iyi der, kimisi kötü der. Bugün iyi diyen yarın aynı adam kötü demeye başlar. Kimisi çok ıı, hazla bunlara bakmaya başlar. Kimisi aradan on beş dakika geçer nefretle bakmaya başlar. Bir kimliksizlik meselesinde ya da bir tarafsızlık, bir hegemonyasızlık bu boşluk içinde onu görenler de bu boşluk içinden hareket ediyorlar. Yani işte işkence fotoğraflarından bahsettik değil mi? İşkence fotoğrafları. Neden o işkenceyi yapan Facebook'a ya da işte ne bileyim ben Twitter'a bu fotoğrafları koyar yani? Evet. Ya ...ne göstermek istiyor? Bakın ben böyle bir şey yaptım sakın siz de yapmayın... ...çok ayıp bir şey oldu mu demek istiyor? Yoksa bakın ben ne kadar güçlüyüm... ...hepinizi de böyle yaparım ha mı demek istiyor? Hiçbir şey demek istemiyor. O evet. orada onu yapmış... ...öyle bir olay var, o ona haz vermiş... ...bu hazı paylaşmış... ...kendine ait bir haz ama bu... Evet. ...fotoğrafını koymuş... ...dolayısıyla o fotoğraflar onun hazzı olmuş... ...yani başka bir şey olmuyor. Evet. En başında hayatla bağ demiştik. Yani hayatla bağ, hayatı da tabii beraberlik anlamında insanların yan yana da olarak alırsak onunla tamamen bağını yitirmiş ve tamamen atomize olmuş ve hazrının esasında nasıl diyeyim cenderesi. Son olarak içerisinde. şunu söyleyeyim. Yani fazla uzatmayayım konuyu ama daha Murat final tabii bir sürü şey söyleyecek. Yani buna da karar veremiyorum ben şu anda. Yani buna hayattan kopmuş muydu ve gerimi geldi yoksa Hayat ve bunlar arasında, herhangi bir takım şeyler arasında artık bir bağdan söz edilemez mi? Hı. Uzaklaştırmak, geri getirmek diye bir şeyden söz edilemiyor yani. Tabii, evet. Bir şeyi ne kadar çok didiklerseniz, tartışırsanız hayat ve bağlar, hayat ve başka şeyler, hayat ve şu, hayat ve bu ya da herhangi bir şeyi. Artık bu işi tartışmayı düşünmeyi sonuna kadar götürürseniz hiçbir, ya bir karanlık ıı, şeye, odaya varıyoruz. Hiçbir bağın olmadığı artık tartışılmanın ıı, gereksiz olduğu bir yere varıyoruz. Çünkü her şey birbirleriyle ilişkilendirildiği anda ortada bir ıı, niçin bu ilişkilendirmeyi yaptığımıza dair bir gereklilik kalmıyor. Bütün denemeleri yapıyoruz. Ve hepsi işte biraz önce dediğim gibi tarafsız, hegemonyasız bir boşluk haline gelmeye başlıyor. Evet. Neden bakıyoruz biz buna? Neden o adam onu oraya koymuş? Yani ideoloji olmasa ideolojisiz bir dünya çok istendi tabii yani hala da isteniyor. Ama bu ideolojiler ortadan kalktığı zaman en doyum noktasına ulaştığı zaman bir boşluk ortaya çıkıyor galiba. Karar veremiyorum işte ona şu anda. Biraz önce Haz'dan bahsettiniz mesela. Bu kendi, kendi, artık kendinden sadece ibaret olan imgelerden bahsederken. Orada biraz önce de söylediğinizle bağlantılı olarak acaba Haz yerine belki de iktidarın taklidi gibi bir şeyden bahsediyoruz sorusu geldi. Yani esasında orada bir iktidarın taklidi var. Sonra o iktidarın taklidi tekrar bir taklit üretiyor. Ve birbirine bakan aynalar gibi o sonsuza kadar sonsuza küçülüyor kadar, ve gidiyor. anlamsızlaşıyor. Evet, hatta artık kelime de bulamıyoruz. Yani iktidar neye diyoruz burada? Yani bir kodluyoruz işte. İktidarın taklidi diyoruz ya. Yani iktidar demek zorundayız. Bir kod vermek zorundayız. Evet, Ama iktidardan öyle, kastımız evet. yok tabii burada yani. Ama bu taklitler yani öyle bir ağır realite olarak bireyin varoluşunun üstüne çıkıyor ki. Mesela en basit örnek Münevver Karabulut cinayeti. Bir karikatür gibi işte. Fakir kız zengin adama aşık olur. Ve burada Burjuvazi'nin yapabileceği neler olabilir? Kafasını da keser, yani yok eder ve bunu yaparken de en barbarca şekilde sanki Burjuvazi'nin işçi sınıfını katlinin figürü gibidir. Ve bunun sonrasında da mahkeme sürecinde baba elinde işte kanlı bir testere ile o holdingin kapısının önünde eylem yapar ve şey diye bağırır. Ben topluma karşı değilim ama insanların beni anlaması gerek. İşte burada sürekli üretilen bir işte o taklit dediğin şeyin artık terör haline gelmiş bir evet. uygulaması var yani. İyice didiklenmiş hali yani demek ki. İnsanın teröre, aklına evet. gelebileceği en uç noktaların artık evet. gerçekleştiğini ve bunların gündelik sıradanlıklar haline gelmesi. İşte Emre Hoca'nın söyledikleri benim aklıma bir bu münevver kara bulutun belki bir medusa gibi ben diyorum ortada bir problem olarak durma durumunu hatırlattı bir de rahmetli Bodiller'in toplumun orijin sonrası hali dediği yeri hatırlattı buraya kadar geldiğimiz noktada acaba Murat Hocam da ne der diye merak etmiyor dilim o aradan böyle ee, gülümseyerek gülümseye. gülümseye gülümseye gülümseye gülüm. beni Buralım. notlar evet. tuttu. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle aslında böyle belli bir sıra gerekmiyor tabii. Bazı şeyler notları almıştım söylemek için ama bu konuya ben de bir değinmek isterim son konuştuğumuz konuya. Yani özellikle bu Ebu Garip'teki garip durumlar. <gülüyor> Ee, şöyle şimdi hani bir e, bayağı ciddi bir küresel hani plan var. Ve bazen çok iyi planlanmış gibi duruyor. Bazen bayağı eksiklikler var gibi duruyor. Nasıl böyle hatalar yaptılar falan diye merak ediyorsunuz falan. Bir de onların <gülüyor> uygulayıcıları var. Uygulayıcılar da sonuç itibariyle oradaki e, yani onlar da aslında bir çeşit her ne kadar işkenceyi yapan kişiler olsa da onlar da bir çeşit zavallı durumunda bir yandan. <gülüyor> Ve e, kendi e, toplumunda belki hiçbir zaman eline e, belli bir e, hani... Tırnak içinde kayda değer bir şey yapma fırsatı verilmemiş ona ve tek şey hani bir önemli bir görev olarak işte ülkesini korumak üzere göğe ama korumak üzere başkalarına saldırıyorsunuz bu arada hani savunma bakanlığı halbuki bence savunma bakanlığı denilen şeyin adı saldırma bakanlığı olmalı o da ayrı bir not. Ee, ve e, orada e, başka hiçbir şekilde eline geçmeyecek bir güç veriyorsunuz ve aslında orada yani sakın yanlış anlaşılmasın lafım ama yani bir çeşit yerleştirme yapıyor yani orada o insanları böyle tepe tepe koyarak e, ne, affedersiniz popoları e, fotoğraflara doğru e, bakacak şekilde onları planlayaraklar ve hani hakikaten de bak ben ne yaptım diye belki o fotoğrafı çekiyor ve onu paylaşmak istiyor çünkü yani daha, daha vel Kayda değer bir şey yapma fırsatı belki verilmemiş ona. O yüzden de yani dolayısıyla ben bunu normal buluyor veya ne derler hani meşru meşru, meşru kılmaya çalışıyor değilim ama işin böyle de bir boyutu. Yani var savunma diye ya da saldırı anlamında bir gözdağı vermek bir <gülüyor> Evet ben mesela ille de öyle değil. Evet evet aynen ille de öyle değil. değil yani ya, hakikaten yani şeye kadar saf olabilir o hikaye ne yazık ki. Yani aslında bu da işte bir terör o anlamda bakınca da. Yani gerçekten ya bak ben ne yaptım ya nasıl buluyorsun yaptığımı kadar saf olabilir o durum. Evet. Ne yazık ki yani. Planlı olsa galiba daha az belki yaralayacak. Daha <gülüyor> halledilmesi mümkün bir şey gibi da <gülüyor> evet daha yani. ahlaki ya da gayri Orada ahlaki. hedefimizi bileceğiz. Burada hedefimizi evet, bilemiyoruz. Yani neye karşı doğru. önlem almalıyız burada onu bilemiyoruz falan gibi. Ya bu marküde saççı bir tavır olmuyor mesela. İşte Sat şey diyor kötülüğü bilinçle yapmalı ve bunu savunmalısın. Bu o Hı. zaman Kötülüğün de ahlaki bir esasında norma gelmiş hali. Hı hı. E, buradaki insanlar işte bu fotoğrafların yayınlanmasından sonra işte e, kamuoyu baskısıyla yargılandılar falan. E, öyle bir durum yoktu. Hiçbiri çıkıp öyle sat hissetmiyordu yani. şey İşte Murat Hoca'nın dediği gibi aslında ne yaptığını ne bilmeyen biz yani. Evet, yani. bir halde. Hı hı hı. Onlar da kurbanlar o zaman. Bir tabii. çeşit öyle sayabiliriz ya yani onu demeye getiriyorum. Yani bu dediğim gibi yaptıklarını meşru yani. için kesinlikle değil. Hı hı. Bir de şöyle serginin aslında ismi isminde de önemli bir belki sayabileceğimiz bir boyut saklı. Yani gerçeklik kelimesinin kendisini zaten bir sorgulamaya başladığımız zaman. Ki biz e, fotoğrafta e, e, biz derken Orhan Cep Cem Çetin'le biz çok e, sıklıkla beraber e, bir şeyler yaptık durduk şimdilik bir ara verdik ama e, hep e, zevkle devam etme planlarımız var ileride. E, fotoğrafta tabii bir konu daha çok gündeme geliyor. Yani fotoğraf e, resim gibi sıfırdan içerik yaratmadığı için e, ortada var olan e, içeriğe. E, ...tanıklık aracılığıyla bir görsellik yarattığı için daha gerçeğe yakın e, bulunuyor. Fakat sonuç itibariyle herkes şeyi unutuyor. Yani ben hangi gerçekliği e, sunacağıma ben karar veriyorum. Dolayısıyla aslında o, o görselliği üreten, üreten kişinin e, bir gerçeği. Genel olarak e, bir e, hani herkese ait bir gerçeklik olarak kabul edilebilecek bir gerçeklik değil. Ee, ve aslında burada önemli olan algı yani Cem onu güzel formül eder yani hani gerçeklik hiçbir şeydir algı, algı her şey diye hı hı. Ee, ve şey bu anlamda aslında o hani mutlak gerçek gibi sunulamaya çalışan şeyin kendisi bir kurgu ve ona inandırılıyoruz ve aslında bu da bir çeşit ufak çapta bir terör yani, yani gerçekliğin kendisi bir küçük ölçekli bir ama yani hangi kurdu olduğuna bakar tabi gerçekliğin kendisi bir terör aslında o yüzden bence hani etkileyici bir başlık bence bir sergi için. Ee, buradan da belki şey yani hani küresellik yerellik konularına geçebilirim ama şimdi belki onun için erken olabilir Sor sonra Bel belki şey... ufakta bir ara vereceğiz ama tamam. ben Hı -hı. Ona, ondan önce şey şöyle bir formül etmeye çalışacağım yani burada az evvel son takdiri benim kurban olarak kafamda konumlandırdığım andığımız işte nasıl diyeyim suç işleyenlerle mesela fotoğrafı çekenlerle mesela sanatçının öznelliği arasında nasıl bir fark bulabilir yani hani algı algıdan bahsediyoruz Tabi hani ortak verili bir bir takım nasıl diyeyim norm, normlardan da bahsediyoruz algı dediğimiz vakit ama yani sanatçının onu gösterme haliyle mesela orada o cinayetin görselini e, sürme koyan kişinin öznelliği arasında nasıl şeyler var hani kriterler var ki ayrı, ayrılabilir mi ya da bilemiyorum yani o sanatçı da bir kurban mı diye. Ya şöyle aslında <Gülüyor> hani şöyle, şöyle bakıyorum ben biraz belki yani bu derece bilinçle bakmamak lazım hani bilinç değil de pardon bu, bu çeşit bir yaklaşımla bakmamak lazım aktarılan şeylere genelde ama yani genel olarak bir aktarım olarak alırsak birçok şeyi yani mesela diyelim bir e, hani e, stand-up gösterisi yapan birisi de bir içerik aktarmaktadır, e, bir sanatçı da bir içerik aktarmaktadır, romancı da bir içerik aktarmaktadır. Bunların hepsi farklı formatlarla, farklı şekillerde kendini ifade etmeye çalışırlar ama sonuç itibariyle her daim bir anla, yani bir dert vardır aktarılması gereken ve yani bunların hepsini bir düşündüğünüz zaman bunların hepsi aslında bir icracı ve yani icracı sahneye çıktığı zaman kötü icra etmek istemez yani diye düşünüyorum yani yoksa sahneye çıkmak istemezsiniz yani dolayısıyla. Yani bir şekilde o icracının dolayısıyla sanatçının veya fotoğrafçının bir çarpıtması oluyor ister istemez. Yani Çünkü insan bir yerde ya içeriği doğru bir içeriği doğru bir şekilde aktardığı için ya onu aktarırken çok kendine has bir estetik kullandığı için ya da her ikisi birden olduğu için bir takdir görmek ister değil mi ne bileyim yani hani e, bir, o bir çok hepimizin içinde olan bir duygu diye düşünüyorum o yüzden zaten başta böyle bir şey var yani ve o yüzden mesela mutlak gerçekliklerden şeyi çok e, kabul edemiyorum veya bunu mesela tarihe de bağlayabiliriz yani birçok biz yani öyle bir yetiştirildik ki yani devletin bize sunduğu tarih e, e, o, ya olmuş bitmiş şeydir diye yani şimdi sonra hani daha bilinçlenince insan çok man Basit bir mantık kurarak diyor ki bir dakika ya bir e, kültür veya bir ülke e, e, kendi tarihine e, çocuklarına okuttuğu tarihine biz de ulan, çok bok heriflerdik ya yani bir sürü adamı astık kestik e, ondan sonra e, çok sağlam bir e, işte e, neredeyse diktatoryal bir geçmişimiz vardı şunları yaptık bunları yaptık falan filan der mi demez yani sonuç evet. itibariyle hiçbir zaman tabii ki e, olan biten tüm e, çıplaklığıyla veya tüm boyutuyla aktarılmış değildir. Evet. Yani e, bu yüzden biraz sani e, her türlü aktarımda bir böyle Gündelik hayatı, şüphe boyutu taşımak lazım. Çevreliyen sahte gerçekliklerden esasında bahsediyoruz. Yani işte e, tarihin imal edilip önümüze konması e, durumu bir nevi hı hı, böyle bir hı. şey değil mi? Tabi tabi. E, yani işte 1984'te sürekli. E, revize edilip durulan, silinip baştan yazılan tarih gibi. Hı hı. Ama bu noktada şey de e, atlamadan ben geçemeyeceğim. E, yani o fotoğrafları çeken insanları bana e, en yakın analogik kurabileceğim benzeri. Bu ilk BBG evi yarışması hı hı. yapıldığında e, birinci olan çocuk açıklandı. Bir koridordan işte kapı açılıp evden çıkıp o kişi işte onu alkışlayacak kalabalığın yanına gidecek. Çocuk kulvarın sonuna kadar böyle ben ne yapmalıyım şu an tarzı böyle bir çekingenlikle yürüdü ve izleyicinin karşısında dans etmeye başladı birden beri. Tabi bu insan dansçı falan değildi bu arada. Ve oradaki ben şey diyorum çaresizlik anının böyle sapkınca ifade edilme durumu. Hı <Gülüyor> hı. O aciziyetin sapkınlaştığı nokta. Çünkü bedenle artık bir şekilde böyle hı hı. hunharca ifade ediyorsun. O fotoğrafları çeken insanlarda bence e, böyle bir çaresizlik, böyle bir e, kimlik kaybı ya da kimliğin olmamasının yarattığı travmatik e, durumun etkisi var. Hı hı. Ama sanatçıyla kıyasladığımızda sanatçı burada biraz daha e, suça da daha yakın gözüküyor. Çünkü Thomas de Quincey demişti yani cinayeti güzel sanatların bir e, dalı olarak ele almıştı e, sanatçı e, o Ebu Gureb cezaevindeki gerçeklik terörünü çeken adamın e, o karayı çeken adamın yaptığı şekilde bir işi muhalif bir sanat eseri olarak müzeye ya da galeriye koyabilir. Bunun karşılığında da çok sıfırlı bir çek şey alabilir. E, bu noktada hı hı. E, sanatçının masumiyetinden çok sanatçının suçluluğunu e, şeytanın avukatı konumunun da e, ben de sanat icra eden biri olarak e, itiraf etmek durumundayım da. Evet. E, bu noktada zaten gerçeklik terörü e, sergisinin kendi içindeki tartışmalarından biri de bu sanat ve piyasa burada sanatçının bağımsızlığı ve e, bu koşullar altında temiz bir varoluş nasıl mümkün? Ben de bir şeyler söyleyebilir miyim? Buyurun, bu sanat meselesinde e, Afet'in söylediği bunu hemen Banski'yi hatırlattı. Yani orada Gazze duvarına yaptığı resimleri Hı -hı. sonra götürüp de yani isteyerek mi götürdü mecburun kaldı an, da götürdüm bonumuzda mi? en son e, bir sürü eser 400 bin pound'a satıldı evet. <gülüyor> sistem ee, iksalleştirdi artık bu var bu çok somut karşımızda bir e, çelişki yani sanatçı bir yerde çok muhaliftir ve bu muhalefeti de para eder yani ne kadar muhalif olursa o kadar piyasayı yükseltebilir bu tuhaf bir e, mantıkta işleyen bir piyasa e, şimdi bunun mantığı bu fakat e, biraz önce e, Hani sanatçı üzerine yani nasıl sunum ve bu sunumun sonunda e, ortaya çıkacak olan ayrılık nedir? Diğerlerinden sanatçı nasıl ayrılacak? Evet sanatçı da iyi sunmak ister, haz duyar bundan vesaire. Fakat algılamaya baktığımızda burada sanatçının aleyhine gelişen bir durum oluyor hakikaten. E, şimdi mesela izleyici sanatçıyı nereden algılıyor? Bir ekrandan diyelim. Ee, ya da bir takım materyaller var şimdi ee, işte daha önce de Rafet'le konuşmuştuk ben o, e, mesela bu sergideki işi onlar üzerine yapmak istiyorum. Bir takım materyaller var oradan algılanıyor. Şimdi bu materyaller sergi, sergileme sırasında kullanıldığı zaman e, yeni teknolojiyle senle de konuştuk ya Murat. E, işte bir takım ışıklı kutular, ekranlar, e, bir takım efekt veren e, yani görüntüyü o efekte boğan araçlar vesaire. Şimdi bunların hepsi sanat konusunda çok güzel kullanıldığı gibi aslında haber geçme konusunda da kullanılıyor bunların hepsi. <gülüyor> Ve gelen haberlerle sanatçının gösterdiği görüntüler arasında bir algılama benzerliği, düzlüğü yani ben işte ne bileyim işte sizin söylediğiniz Gazze'deki bir olayı da ya da İsrail'deki bir olayı da aynı materyalden algılıyorum. Evet. Bu sanatçının yaptığı şeyi de aynı materyal, aynı çerçeve içinden algılıyorum. Eskiden böyle değildi. Hani <gülüyor> böyle şey, yaşlı bir adam edasıyla konuşmak <gülüyor> gerekirse bizim zamanımızda böyle değildi yani. <gülüyor> Resim yapardın ve o başka bir algılamaya dönüşürdü. Fotoğrafı çekerdin asardın oraya o başka bir algılamaydı ama şimdi materyaller aynı olduğu zaman algılamalar da aynı bu izleyici tarafında bir bulanıklık yaratıyor bence. Mesela Bodriyer, Bodriyer hep sen e, tekrarlayıp duruyorsun. Haklısın. Ben de hep aklıma bu konuşmalar gelirken Bodriyer'e ben de eskiden çok küfretmiştim yani okurken. Yani aslında sizin televizyonda seyrettiğiniz savaş değildir diyordu. Ben de diyordum ki ya nasıl savaş değildir kardeşim? Bu kadar da bulandırma işi yani evet bunun bir gerçekliği var ama bu böyle söylenmez. E, söylediğine fakat geldik yani e, söylediğine yani. tabii ki geldik. Yani elinde sonunda demek ki e, bu olacak Şimdi aynen onun söylediği şey. Ben seyrederken sanat eserimi seyrediyorum yoksa bir işte gerçekten bir sava naklen savaş mı seyrediyorum. Aynı görüntüler yani bunlar. Dolayısıyla sunumdaki farklılıklar kaybolduğu müddetçe o biraz önce söylediğim gibi gerçeklikler arasındaki e, algılama bozuklukları başlıyor işte. Onlar da o farklılıklar da kalmamaya. Çünkü var. aynı dili kullanmış. Aynı mı? dil, aynı Hı. görüntü, Hı. aynı sunum. Ben 15 yıl önce marksistken Bodillard'ı okudum. Bu adam ne kadar abartıyor? Bu kadar da i̇şte değil tabii, tabii, diyordum. işte ben de ee, ama o zaman da ben esasında ben 25'inde İhtiyasyonistim diyen Bodrillard olduğunu anlayamayacak durumdaydım çünkü resmi solun verdiği doktrinleri o zaman yiyordum 90'ların başında. E, 90'ların sonuyla ortasıyla işte kendi kendime farklı okumaların da olabileceğiyle birlikte apayrı bir süreç başladı. Şimdi başkalarının verdiği doktrinleri yiyoruz yani. Soğudan <gülüyor> vazgeçtik başkalarının verdiği. Yani üretmenin şehveti e, dediniz ya e, gerçekten bu e, şehvet sanatçılarda e, yani sürekli bir şey üretme doğru bir tepki olarak çıkıyor ortaya ama habire üretilen şeyler de aynı materyallerden geçtikçe ve e, hangi e, doktrini yiyeceğimize karar verinceye kadar e, şey işte gerçeklik bulanmaya başlıyor. Teröre dönüşmeye başlıyor gerçekten. Kesinlikle. Sanatçı da bunun içinde olmaya başlıyor. Sanatın e, bir montaj bantına dönüşme durumu yani işte. Tor torna. Programdan önce yine e, Sevgili Murat'la konuşuyor işte bu e, Dubai Fuarı ya da benzer etkinler. Biz de mesela işte e, artık başlayan art beat ben de katıldım. İşte Contemporary e, vesaire fuarla e, burada artık şeyi görüyoruz böyle yani e, çok az Evet deyip kenara ayırdığın iş var. Onun dışında hep birbirine benziyor yani. Ee, işte efektlendirilmiş, oyuncaklandırılmış böyle işte. Aslında Fark... hiç benzemiyor birbirine ama sunum benziyor birbirine. Yani İmge, her şey birbirine. ayrıdır mutlaka evet, her sanatçı evet. açısından ama o sunum modelleri o kadar işte fabrikasyonlaşıyor ki evet. montaj bantı dediğim şey çıkıyor. Evet. Ee, ve bu noktada onun içinde sergilenen şeyin de e, dekoratifleşme gibi trajik bir sonuç var. Evet. Yani sunum o kadar avlanıp kullanırsa Sanatçı orada artık ne dedi diye ikinci bir plan. İzleyicinin de bir kabahatı yok. Mesela öyle bir laf vardır ya yani çocuklar yani sen camdan bakınca niye görürsün? Camı ilk önce yani. Şimdi o sanat eserine baktığın zaman ilk önce neyi görürsün? İlk önce ekranı görürsün. Yani ve bu ekrandan her şey geliyor. O sanat yapıtının içindeki mesajın mesaj ya da başka bir şey işte imgenin içinde dışında, uzağında yakınında her şey oradan geliyor. İlk baktığım zaman ekran görüyorum hakikaten. Ve algılamanın düzlüğü burada başlıyor. Evet. Çok kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. <gülüyor> Onu söyleyeyim. 8 ayın var. Az da zaman kaldı ama tam da böyle bir galiba anaforik olması gerekiyordu bu konuşmada. Bu sesler var elimizde ama umarım yayınlayabiliriz. Şimdi reklamlara çıkalım. Evet, Rafet Arslan, Emre Zeytinoğlu ve Murat Kemen'le beraberiz. Secret Elevator'ı dinlettik. Erik Burak'tan, daha önce kendisi Yıkım 2011 içinde bir ses kolaçı projesi hazırlamıştı. Hı -hı. Şu an dinlediğimiz kayıtta gerçeklik terörü için hazırladığı teaser'dı. Teaser. Biz bunu biraz kısa da kestik. Yine bir sansürledik. Kalpleri ee... bir hoplattı zira galiba. Evet, evet. Hı -hı. fazla Hı -hı. olması da fazla terörik olabileceği riski vardı. Hı -hı. Evet. Çok az zamanımız var. Hı hı. Esasında sohbette kendi kendine ime de kazandı ama maalesef 10-12 dakika gibi bir süremiz var. Gerçeklik terörünü konuşuyoruz. Bugünlerde esasında güncel sanat dünyası diyeceğim amiyane ve klişe tabirle en çok ona damgasını vuran sansür tartışması var. Esasında moderndeki bir uygulamayla bir esasında orun inisiyatifin adında bir tartışma başladı ve şimdi örgütlenmelerden piyasanın içindeki otosansürden birçok mevzudan bahsediliyor. Geçen zaten süreçte de gene o tartışmalara gitmiştik. Belki bu serginin de bu bağlamda nerelere gönderdiğini yani biz gerçeklik söyleyebiliriz. Gerçeklik zaten daha ikimde sanatçı arkadaşlarımıza çağrı metnini sunarken 6 tane alt tartışma başlığı koymuştuk. Bunlardan biri de bizim için sanat ve sansürdü. Ama bizim bu sanat ve sansür kavramını ortaya attığımızda ne Bubi ile Levent Çalıkoğlu'nun boks maçı başlamıştı ne bu iş bu kadar popülerleşmişti. Yani bizim kafamızdaki sansür bir e, siyasal iktidarın e, evet. açık zor ya da işte e, psikolojik baskıyla ürettiği sansürlerdi. Ki e, bizim sergimize bununla ilişkili ee, zaten e, yapıtları sergileceğiz ki bunlardan biri Azra Deniz'in e, Türkiye'de sansür yoktur başlıklı çalışması. Hı hı. Bunun yanında yine biz sanatçılar olarak kendi içimizden baktığımız nokta e, sanatta sansür tartışması piyasanın görünmez elinin sansürü ve bu tepkilemeye karşı sanatçının verdiği o da sansür değil midir noktasıydı. <gülüyor> Belki buradan tartışırsak daha gerçeklik terörüyle bağlantılı. Buradaki en azından projede, içindeki insanların e, gayeleriyle dertleriyle bağlantılı olur. Yoksa e, bu bir ve e, İstanbul modern tartışması artık evet. biraz ayyuka çıkmış bambaşka bir fenomen haline geldi. Yani sanat üretiminin koşulu mudur sansür görmesi diye sorayım. Ben mi? Peki. <gülüyor> ya yani ben çok kısa bir, bir şey söyleyeyim. E, hemen sansür konusunu toparlamak için kendi adıma. Hı hı. E, mesela, evet ben de öyle düşünüyorum. Türkiye'de sansür yoktur. Yani toplumsal sistemin olduğu hiçbir yerde aslında sansür yoktur. Çünkü toplumsal sistemin kendisi bir sansür sistemi. Yani hı hı. Da, tam manasıya bireyin ve sonsuz doğasından gelen o özgürlük isteğini zaten kısıtlayan bir şeydir. Ve zaten bir takım formlara sokan bir şeydir ki toplumsal sistemin bir sansür mekanizması olmadığı kanaatini uyandıran da bir takım kurumları vardır içinde. Bunlardan bir tanesi işte müzelerdir, bir tanesi sanat galerileridir aslında işte falan filan falan Ve bu sanat galerileri her zaman şöyle bir imaj yaratırlar bir sürü şey vardır kurum vardır ama sanat galerilerinden başladık biz oradan devam edelim bu toplumsal sistemin kısıtlılığı içinde buralar özgürlük alanlarıdır Hı. ve buralar genellikle Böyle faaliyet gösterirler ama bazen toplumsal sistemin kendisiyle bu kurumlar birbirine yaklaşabilirler, çakışabilirler. O zaman da sanatçılar evah burada sansür oluyor diye feryat ederler. Aslında zaten böyle bir durumun içindedirler yani. Hı. Benim düşündüğüm şey bu. Rafet'in örneği de çok güzel. Hakikaten sansür yoktur yani burada. Evet. <gülüyor> Yani. Hocama belki bir sormak lazım. O neden? Ben de hızlı gidiyorum çünkü evet, evet, evet. kalkmasın. Ya şöyle hani benim de hani içinde bulunduğum kadarıyla biraz belki başka bir yönünden yaklaşmaya çalışayım. Bir kere hani o diğer şikayetçi olduğumuz yapılanma yani kendinden menkul sansüre eğilimli yapılanmanın Dışında da bir işi sanatçı yönünden ve geçerli genel geçer eğilimler, sanat eğilimleri üzerinden alırsak da demin de lafı geçen bir öz sansür meselesi de ortaya çıkıyor. Yani evet. belli şekillerde başarı elde ettiği varsayılan sanatçıların izlediği yollar, kullandıkları görsel diller... Toplum içinde var olma biçimlerine falan bakılıp bunun bir formüle çevrilmesi eğilimi ve onun ardından da o formülün uygulanması ve gerçekten de bazı zamanlarda hatta belki birçok zamanda bunun tutması ve bunun da bir formata dönüşmesi gibi bir durum var. Yani bu Rada aslında sanatçı da kendine yani bunu uygulayan sanatçı da kendine bir öz sansür uygulamaktadır diye düşünüyorum. Onun ötesinde çok kısa iki noktada, bir tanesi de şöyle bir durum var yani şimdi sansür konuştuğumuz zaman öbür tarafından baktığımız zaman konuya sanatçı her istediğini yapabilmelidir gibi bir şey de oluşabiliyor ki yani bunun da tabii bir sınırı olmalı diye düşünüyorum ben yani açıkçası yani hani bu bir ben en azından şahsen bunu bir ilişki olarak görüyorum yani benim yani bir tarafta sanatçı var bir tarafta da izleyici var e, izleyiciyle bir şekilde bir ilişki kurmalı gıyaben dolaylı olarak e, büyük çoğunlukla ama e, iz, izleyicisiyle bir ilişki kurmalı sanatçı bence ve bu e, her türlü ilişkide hani ben ne istersem onu yaparım nasıl geçerli değilse Bence bu ilişkide de böyle bir şey var. Sen yani sen açı, ben her istediğimi yaparım diyebilir ama o zaman gider kendi yerini kendisi bulur. Yani ha, mesela özgürlük alanıymış gibi duran yerlerin özgürlük sunumları çerçevesinde çok doğru bunu kesinlikle yapmaya aynen zaten varmaya çalıştığım, yani, evet. çalıştığım nokta aynen varmaya çalıştığım nokta kesinlikle yani o, o kurumsallaşmanın içinde olup da sonra oraları ben ha. patlatıyorum ha. bilmem ne falan böyle bir şey yok çok yani. Şey. Yani bu, bu bence çok safiyane veya başka amaçları olan safiyane olmayıp da başka amaçları olan bir süreç. Ve bir hani son kelime olarak da hani bu tabi anında bağımsızlığa Hı -hı. bağlayabileceğimiz bir konu son zamanlarda gene çok tartışılan bir evet. konu. Bence para ekonomisine iliştirilmiş ee, ve bağlanmış e, sanat ve sanatçılarla bağımsızlıktan bahsetmek çok zor. Yani bunu e, yani bundan kurtulması lazım. E, veya işte o kurumsallaşmadan kurtulması lazım. O zaman gerçek anlamda e, ki yani ben şu anda bunun içindeyim. Yani bakmayın böyle dediğime. Ben de işte bir galeriye bağlı bir sanatçıyım. Hani işlerim satılıyor. Şudur budur falan. O yüzden de fazla iddialı konuşmak istemiyorum. Hı. Çünkü adama derler ki sonra e, sen yani bir sürü bıdı bıdı yaptın ama hani söylediklerinde yaptıkların birbirini tutmuyor diye. O yüzden hani evet. gerçek anlamda bir sansürden bağımsızlık veya genel anlamda bir bağımsızlık için bence sanatın para ekonomisinin içinden biraz soyutlanması evet. gerekiyor diye düşünüyorum. Bey, kendi yerini bulmak dediniz mi? Onu... Kendi yerini bulmak. Yani işte biraz önce söylediğim şeyden çıkarsam ya bir hmm. ıı, ıı, Aldatma demeyeyim ama bu kurumların işte kendilerine sunum şekilleri var. Biz özgürlük alanıyız. Neden? Çünkü bu toplumsal sistem bir şeydir. Ee, bir iktidar sistemidir yani eninde sonunda her toplumsal evet. sistem. Ee, ve bu toplumsal sistemlerin içinde de özgürlük alanları yaratmak zorundadır bu sistemler. Eğer sanatçı bunların e, inanırsa, bunların gerçek özgürlükleri olduğuna inanırsa işte Murat'la konuştuğumuz gibi sonunda e, yani hüsrana vurar. Hatta mesela bu elbette bizim uydurduğumuz bir düşünce değil. Yani aydınlanma filozoflarına bakarsanız, ya yani Kant'ın şöyle bir şeyi vardır mesela e, sorusu hangi e, sınırlamalar gerçek özgürlük getirir insana diye. Hı hı. Yani Hegel sonra işte oradan yola çıkıp e, aslında sonsuz bir özgürlüğün olmadığını hiçbir zaman olamayacağını. Hı hı. Ama sanatçı bunun talibi ise. ...o zaman kendi ortamını oluştursun... ...yani bıraksın. Yani kendi mekanını oluştursun. Bağısızlık, aslında bir de şey vardır oluştursun. ya, özür dilerim lafını kestim. Evet, erken, erken başladım. Hani şey vardır ya, biraz çeviri olacak ama hani zaruret icadın anasıdır diye bir İngilizce <gülüyor> kelime vardır ya. <gülüyor> evet. Yani aslında kısıtlara da bazen bu kadar da böyle falan diye böyle aşırı tepkiler vermemek lazım. Yani, yani başka yer e, mi yok? İşte e, kısı kısıt içinde de insan yani kısıt içinde de insan yaratıcı olabilir. Hatta buna örnek olarak yani ne bileyim işte hani Hint e, e, müzik formu olan hani raga da örnek verilebilir ya yani raga aslında bayağı ciddi böyle sınırlı bir şey ama onun, onun içinde e, bir sürü yerleri girip çıkmak mümkün olabiliyor ve e, ortaya şahane de bir müzik çıkabiliyor yani dolayısıyla bence e, yandım bittim hayat kısıttan ibaret gibi de bir tavır bence hiç e, hani e, üretici bir tavır değil ben yine e, Emre Hoca diyecek yine yaptı ama yine bodrilla da <gülüyor> e, e, Hepimiz e, ekranın içindeyiz dedi. Şimdi bu realiteyi bir kabul etmemiz lazım. Sanat piyasasının dışında bir sanatsal varoluş şu anki yaşadığımız sistemin izin vermediği bir şey. O zaman şu noktada bağımsızlık tartışması sistemin içinde ve sistemin içerisindeki DOS e, senin gibi tanımlanması zor unsurlarla yan yana gelecek üretilecek çabalardır işte yıkım 2011'dir ateşin düştüğü yerdir gerçeklik terörüdür bu anlamda biz sanatın hala bağımsızlığından bahsedebiliriz e, ben küçük, şeyi küçük, biliyorum küçük küçük süreklilikler e, yıkım yani? 2011'dir hiçbir galeri sahibi gelip gezmedi ama hepsi birlerini gönderdi bir şekilde. Yani çalışanı geldi sanatçısı geldi ama şey yani burada gereksiz bir şey vardı belki de. Ya işte ne yapıyorlar ki bunlar böyle falan bu kadar da bizim sanatçıları falan da topladılar Ya da içeride falan. işe erer biri var mı acaba diye. Hani daha sonra çalışılabilir. Kurnas belirledi onu yapmıştır mutlaka yapmalı. Ee, bu Yapmak realiteleri zorunda. gözetmek zorunda. Şimdi mesela e, sanatçı galeriyle anlaşıp bağımsız nasıl olacak? Ya sanatçı ölecek mi? Yani e, ya flüks sanatçıları gibi biz sanattan para kazanmıyoruz diyeceğiz ama burada işsizlik parası diye bir şey olmadığı <gülüyor> gerekçesini bir kabul edeceğiz ya da e, sanatçı eğer Başka bir iş yapmayı da göze almak zorunda olacak. Onu biz bilemeyiz. Ya da Belki çok daha sıkıntı. bir ara durumu ortaya çıkabilir. Bilemeyiz. <gülüyor> e, yani mevcut ara, durumlardan konuşuyoruz. Ara durumun çıkması ki zaten bu sergi tartışma metninin de işte yeni durumlar, <gülüyor> diller, <gülüyor> estetikler <gülüyor> evet, evet. diye bağlamasının sebebi de bu. Mesela şu an Avrupa'da sanatçı kooperatifleri işte sanatçıların yan yana gelerek oluşturduğu bağımsız mekanlar var. Ee, bu bir örnek ve Tabii. bizde de bu örneklerin tartışılması yani işte Hı -hı. E, her tartışmanın İstanbul modern şöyle artar böyle saldık <gülüyor> yaşta bak falan ha, şu gayi rampa var ya o falan yani bunu bir son vermemiz lazım e, Yani başka bir yerde bir varoluş varsa o varoluşu da yine tartışacak bu tip bağımsız sergilerdir. Evet bu tip omuz omuza vermelerdir diye düşünüyorum. Hı hı hı. Çünkü hı hı. E, sunuş metnimizde de olan bir slogan var. zamanımız bitiyor biliyorum ki Emre Hoca'nın da getirdiği esasında nihilistik şerhe de e, belki bir karşı küçük e, ana ne olacak. E, Kolombiya'daki bir grafiti yazıyor çağrı hı hı. metnimizde. E, umutsuzluğu daha iyi günlere saklayalım diye. Hı hı. E, yeteri kadar karanlık bir Dönemeşteyiz yani ülkenin genelinde bir kasvet, bir sıkıntı, bir hararet var. E, bu noktada gerçeklik terörü protest olduğu <gülüyor> kadar naif, şiirsel ve hatta oyuna ve karnavala yönelik de bir çağrı olmayı başarabilirse evet. e, somurtkan ve öfkeli bir slogandan öte bence geleceğe dair ne yapmalıyız sorusuna da iyi bir yanıt vermeyi başaracaktır. <gülüyor> Sanırım bir derece bağlandı. <gülüyor> bir şey i̇yi, iyi bir toparlama <gülüyor> evet. ayın dördünde dördünde bekleriz tüm. açık e, radyo dostlarını ailesini evet, depo, mars ve asfalt e, asfaltta dokuzunda açıyoruz dokuzunda iki açılışımız var mars e, 4 Mayıs tarihiyle birlikte öğlen saatiyle açılmış olacak evet. marsta bir açılış yok açılış ertesinde de işte biraz o eğlence kısmı devreye girecek, Cezayir'e gidip Tüm bu ö, Ekim'den beri süren çalışmayı. E, biraz da işte dans ederek <gülüyor> evet. kapatmayı düşünüyorum. Gerçekliği terörize etmeyi düşünüyorum. <gülüyor> aynen, aynen. <gülüyor> evet gerçeklikteroru.blogspot.com'u da hatırlatalım. Emre Zeytinoğlu ve Murat Kermen çok teşekkür ederiz. Siz biz, biz çok teşekkür, için. teşekkür ederiz. Teşekkürler. <gülüyor>